بِالْعِلْمِ مَوْخِيَتُهُ وَدَرْبٌ بِهِ لَهُ بِهِ تَرْقَى بِهِ عَالِمًا حُرًا فَخُذْ سَلِ إِمَامًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى الرحمن الرحيم الحمد العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله قال حسن الله İmam Muhammed bin Abdur-u torunu, torunu, torunu. Talebelerinden ve torunudur. İmam Abdurrahman bin Hasan Rahimullah'ı yine özel bir konuma yerleştiren nedir? Mücedil-i Fani. i, sahne, ha, -i, -i, -i oluşu. -i Bu tevhid dava, davasının ikinci imamı olarak kabul edilir. Dolayısıyla tabii onun sözleri yani hem o mahiyette önemli özellikle eğer dedesinin sözlerini açıkladığı zaman. Çünkü bizzat kendi talebesidir. İkincisi Tertieh döneminde ilim okumuştur. Yani Necitli tevhid davasının büyük imamlarından okumuştur. Dolayısıyla yani o davanın gayesini, maksadını en iyi fehmedenlerden birisidir. Sonra ikincisi de önemli önemli olan Osmanlı ordular, ordusunun gelip de ilk İslam emelini yıkmasını yaşamıştır. Ondan sonraki de ikinci devletinde inşasında olmuştur. Dolayısıyla iki dönemi de biliyor. Şimdi diyor ki Kale Şeyh Abdurrahman bin Hasan rahimallahu Teala, şerhan li kelami ceddihi. kim? Muhammed ee, İmam Allah. Muhammed bin Abdülrahman rahimallahu ta'ala. E Şeyh Muhammed rahimuhumallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yi geçen derste yani biraz açtık. Qavluhu rahimallahu Teala, aslu dinil islami ve qaidatu emran. İslam dinin aslı ve qaidesi ikidir. Dedi ki asl ve qaide aslın lügatta Aynı manada kullanılır. Asıl ve kaide. Ama burada nasıl bir fark var? Kaide. Yani burada asıldan nasıl ayrılıyor? ya da nasıl bir farkı var? İnce. Başkasının yani. yani istikrar ile yani subut ile var olan, daimi surette var olduğu zaman bir şey bir şey üzerine oturup onda daimi surette istikrarlı var olduğu zaman ona kaide edersin. Dolayısıyla burada o zaman zikrettiği İmam Muhammed bin Abdülrahman Rahimullah'ın bir İslam'ı oluşturan Birincisi İslam'ın var olmasını sağlayan, ikincisi de olduğu zaman, olduğu zaman onun devamını sağlayan, onun istikrarını yani sağlayan ha. El-evvelu el-emru bi ibadetillahi vahdehu la şerike Ondan sonra Emran iki şey. Yani iki ana mesele. O iki ana meseleyi de yine 4 alt mesellere taksim ediyor İmam Muhammed Abdullah. Birincisi el-emru bi ibadetillahi vahdehu la şerike İkincisi ve tahridu ala zelik. Üç vel muvalatu fihi ve ve tekfiru men Sonra Abdurrahman bin Hasan rahimullah şerhe giriyor. Şimdi bu, bu risalede özellikle şu zamanda ciddi manada anlaşılmasında bir sıkıntı yaşanıyor. Bu risale yani, bu sözleri anlamakta şu zamanda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Nasıl? Şimdi aslı din-i İslam ve qâidat-u dedik ki asl din-i İslam müellife rahimullah'ın kastettiğine İslam dinin aslı. Yani var olduğu zaman İslam var olacak, yok olduğu zaman İslam yok olacak. Buradan da birinci diyor el-evvelu. Birinci emir nedir? El-evvelu el-emru be-ibadeti la vahdehu la-şerikele. Tamam, bunu kimse itiraz etmiyor. Bu zaten bütün yani İslam fırkaları arasında kabul edilmiştir. Sonra ve-tahridu aradalik. Ve-tahridu ne demek yani? Teşvik. Yani şimdi burada ibarını zahiriyle İmam Muhammed ne rahimullah? Yani Allah azze ve celle ibadette tevhid etmeye, teşvik etmeyi nereye soktu? Dinin aslına, aslına, aslına soktu. O zaman bunun bunun mefhumu ne? Eğer birisi, eğer bir kişi Allah'ı ibadet etmeyeni yani tevhid etmeye, teşvik etmediği zaman ne oluyor? İlle. Kafir olur. İbare'nin zahiri bu. Sonra üçüncü, وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ Muvalat ne? dost dost edin, edin, edin. Şey. dost olmak Yani nevala göstermek o zaman bu yani bu ibarenin mefhumu ne dostluk göstermediği, dostluk zaman, göstermediği, göstermediği zaman, zaman her haliyle <gülüyor> vel muvalatu fihi vel muvalat ne şimdi hangi lafızlardan delalet itibariyle umum umum el muvalat elif lam'la muarif geldi el muvalat o zaman ne yani her türlü dostluğu küçük büyük her türlü dostluğu sen göstermen lazım. Eğer o küçük ve de büyük dostluğa muhalif bir davranışta bulunduğun zaman ne oluyorsun? Dinden çıkarsın. Yani dinin aslı yıkılır. İbarın zahiri bu. Sonra en büyük muşkile <gülüyor> nedir? O مَنْ تَرَقَوْا Tekfirü men'teraka. Men o zaman neydi şimdi İmam Muhammed Abdurrahim? Tekfiri dinin aslına soktu. Dedi ki tekfir dinin aslındandır. İbarın zahiri böyle. Ama niye işinin muşkile var oluyor? Çünkü bu ibareleri nasıl okuman lazım? Müellifin, müellifin maksadı üzere, müellifin menheci üzere. Yani İmam Muhammed bin Abdurrahman olan bir menheci var. Yani sen müellifin sözünü anlarken onun menhecine uygun anlaman lazım. Çünkü o menhecine göre o ibareyi de var olan kast ediyor. Dolayısıyla yani şu ibareyi doğru anlayabilmemiz için di bu bu bahisteki ehli sünnetin çünkü dedi ki İmam Muhammed bin Abdurrahman rahimeullah nedir? Yani ehli sünnetin hadis ehlinin yani müteahhir imamlarındandır. Ehli sünnetin genel itibarıyla bu meselede fehmini, nazarını anlamamız lazım. Ondan sonra bu ibareyi çözmekte sıkıntı çekmeyiz. Bunun içinde ne size şunu getirdim. Aslen bu ders notlarıdır. Yani aslen bunları siz kendiniz almanız lazım. ...musvette şeklinde. Ondan sonra da biliyorsunuz yani talebe ne der? Yani bu bu yeni usluğ ile eski usluğ arasında yine farklardan birisi. Yani şu zamanda talebeler maalesef yeni usluğ üzerine yetiştiği için her şey nasıl geliyor hazır geliyor. Yani o şu zamanda o mahedlerde vesaire okutulan kitaplarda yeni o modern kitaplarda bütün madde sana sunuluyor delilleriyle vesaire. Sen sadece ne diyorsun kitaptan takip ediyorsun. Gerekirse bazı garip şeyler varsa. Yani izaha muhtaç o zaman onları ne diyorsun yani not alıyorsun ama onun dışında bir başka bir şey ama eski usluk nasıldır eski usluk yani Metin muhtasardır Hoca anlatır talebe de ne eder notlarını alır musvette şeklinde Ondan sonra ne gider daha sonra o karalama çek şeklinde aldığı notları temize çeker yani onu temize çeker kendisi orada birincisi dersi tekrar eder kendisi Sonra diğer talebelerle talebelerle beraber bir araya gelir sonra o dersin müzakeresini yaparlar. Herkes yani o toplamış olduğu notları sunar ondan sonra senin eksiğini diğer talebe kapatır, onun eksiğini sen kapatırsın. Bu şekilde dersin ikinci bir tekrarı yapılmış olur. İyice ders oturur. Ha şimdi bu alışkanlık belki sizde olmadığı için size bu notları getirdim, tamam? El-muhim ama tabii yani fayda için Muşkil yok. Önemli olan yani meseleleri anlamamız. Şimdi daha önce de bahsetmiştim. Daha önce yaptığımız e, akide dersinde, kayrawoniye dersinde size demiştim ki ehli sünneti bütün diğer fırkaların ayırt eden en önemli mevzu nedir? Husus nedir? Eşyada. Tebiizi. Tebiizi kabul etmeyen, yani kabul etmemeden yani ehli sünnet eşyada bir bazılığı yani kısımlara ayrılmış olduğunu kabul ediyor. Eşya kısımlara, bölümlere ayrılmıştır. Bu Ehl-i Sünnet'i bidat fırkalarından ayıran en önemli husustur. Teb'id teb meselesi. Ehl-i Sünnet eşyada teb'idi kabul eder ama bidat fırkaları kabul etmez. Şimdi İmam İbni Teymi Rahimullah Mecmul Fetavasında 7. cildin 357 358. sayfalarında diyor ki Fel hakku fi zalika. Ma sallallahu aleyhi ve fi hadis-i Cibril. dina ve tabakat. Ne diyor? Yani İbn Teymiyye Rahimullah, İmam İbn Teymiyye Rahimullah Cibril aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve geldiğinde Hı? din ehlini 3 tabaka kılmıştır. Burada kastetti yani işaret etti hadis. Cibril, Cibril, Cibril, hadisi. Şey ha. Şey Cibril. Cibril hadisi. Ha, o zaman Cibril hadisi Ömer radıyallahu anh'un rivayet etti. Hadis. Felâfe tabaka. Tamam mı? Üç tabaka ayırmıştır. Evvel <gülüyor> ve el-İslam. Birincisi çünkü önce İslam'ı soruyor. İslam. Ondan sonra ne soruyor? İmanı. Sonra ihsanı. Yani üç tabaka. Üç derece. Evvel ve i̇slamu ve evsat ve ve a'lâha el Ve men vasali ile el-Ulyâ fekad vasali ile alleti teliha. Yani kim? Daha üstün olana... Varmışsa, ulaşmışsa altında olana da ulaşmış olur. Yani İslam seviyesi var, iman seviyesi var, ihsan seviyesi var. İman seviyesine ulaşmış olan İslam iman seviyesi de. ve İslam, İslam, İslam seviyesine yani ulaşmıştır. İhsan seviyesinde olan i̇man. ihsan seviyesi, iman seviyesi İslam seviyesindedir. İslam seviyesine ulaşmış olan i̇hsan, sadece imana ve ihsana ulaşmamıştır. <gülüyor> yani muhsinu mu'minun ve وَالْمُؤْمِنُوا mu'minu muslimun yani muhsin nedir? Muhsindir, ihsan seviyesinde yani mertebesindedir. Artı mümindir çünkü iman mertebesindedir. Artı Müslüm, Müslüm. Müslümandır çünkü Müslim yani İslam seviyesindedir. En yani bu mertebesi. Falhasanu mu'minun walmu'minu muslimun. Ve amm almuslimu fe la yajibu an yakuna mu'mina. Ve amm almuslimu fe la yajibu an yakuna Müslüman mümin olma zorunda değildir. Ha burada ulemanın Müslüman muhtim midir, her mu'min Müslüman mıdır, her Müslüman mu'min midir? İktilafı var. Ya burdan bu bu iktilafı nerede getiriyorlar? Fasık, fasıkta Fâ, getiriyorlar. Yani günahkar, günahkar Müslüman. Şimdi günahkar Müslümana nasıl atlandıracaksın? Ona mu'min mi diyeceksin? Yani günahkar Müslüman muhtem mi diyeceksin? Veya da sadece Müslüman mı diyeceksin? Nasıl isim vereceksin? Ha şimdi İmam-ı Müteemi diyor ki: "Ummel muslimu fe la an yakuna mu'mina." Mümin zorunda değildir. Ve hakaza geldi Kur'an. Kur'an böyle gelmiştir. Fe ca'alel ala hadi'l asnaf 3. da ne etmiştir? Bu 3 sınıfa taksim etmiştir din ehlini. Nasıl? Kâl-i Teâlâ: "Sümme evresnâl kitâbe'llezîne istafeynâ umumdur, değil mi? Yani cemini etti, cem, zamire mağruf geldi, mudaf geldi. O zaman ne? Umum ifade eder. O zaman burada bütün kullarımız. Ama bu kullardan kimi taksis ediyor Allah Azze ve Celle? Ellezîne stafaynâ. Yani seçtiklerimiz. Allah Azze ve Celle kimleri seçmiştir kulları arasında? Müslümanları, yani kendisine ibadet, yani kulluk eden, itaat edenler. Yani Müslümanlar, o bütün o yani yarattığı kafirler de neticede, Allah'ın azze celalin kullarıdır. Yani yaratılışı Allah azze ve onlar da yarattı. Ama burada kastedilen şimdi kimler? Feme evresnel kitabe yani Kur'an'ı miras olarak bıraktık. Kimlere? Elledine stafayne min ibadina. İslam ümmetine, Müslümanlar. Yani burada maksut kimler? Müslümanlar. Feminhum onlardan zalimul li nefsihi. Onlardan bir kısım vardır. Bunlar nefislerine zulmedenler. Ve minhum mukdesid. O memnun ne demek? Yani orta halli. Evet ne manada orta halli? Yani muktaset iktisat eden. Muktaset iktisat iktisat ne manada? Yani sadece gerekli olanlarla yetinenler. Gerekli olanla yetinenler. Ne fazlasını yapıyor, ne azını yapıyor. Ne gerekliyse, yani neyle muhatap ise, ne yani ne emredilmişse onunla yetiniyor emirleri yerine getiriyor, nehirlerden yani kaçınıyor, onları terk ediyor ama fazlasını fazlasını yap, fazlasını yapın. Muktesit. وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَةْ بِالْخَيْرَةْ بِالْخَيْرَةْ Ve bir sınıf var, bunlar da ne? Bunlar Hayır. hayırda öndeler, yani yarışanlardır. Yani o zaman bunlar ne diyorlar? Bunlar emir ve nehirleri itaz ediyor, artı Fazlasında yapıyorlar, artık fazlasını yapıyorlar yani hayırlarda birbirleri birbiriyle yarışıyorlar Allah Azze ve Hoca yakın olmak için önde gidiyorlar. O zaman üç sınıf bak Allah Azze ve Hoca şimdi ümmeti kaça taksim etti üç sınıfa bir bir sınıf var bunlar nefislerin zulmedenler iki muhtesitler yani bunlar emirleri nehirleri yeni getiriyorlar yani bu manada haramlara girmiyorlar Nefislerini zulmedenler değiller ama fazla yapan da diye yani. nafilette tavuda girmiyorlar. Ne emredilmiş onu yapıyorlar, ne hadilmişle terk ediyorlar. Bir 3. sınıf. Sabiqun bil hayrat, hayratta yarışanlar, yani bunda önce olanlar. Üç sınıf. Ha şimdi diyor ki İmam İbn Teymiyye rahimehullah. Fel muslimu vakti kaden. Yani İmam İbn açıklıyor. Diyor ki fel muslimu ladi lem yaqum bi vacib el iman. Müslüman kimmiş? İmanın lem yaqum bi vacib el iman. Yani vacip olan imanı yani yerine getirmeyen, ikame, ikame etmeyen, yerine getirmeyi. O zaman vacibü'l imanı yerine getirmeyen o Müslümandır diyor. Bir. Fel Müslimü'llezî lem yaqum bi vacibı'l îmânı huve'z zâlimu Yani ayette zâlimun li nefsi olan kimdir? Yani vacip olan imanı yerine getirmemiş olan Müslüman. Yani Müslümandır. Lakin kendi nefsine zulmüyor. nasıl kendi nefsine zulmü ediyor? Emredilmiş olanları terk ettiği için. Nehidilmiş olanları da işlediği için. Veyahut da bazılarını bu emir ve nehirlerin bazılarını ihmal ettiği için veya yaptığı için. وَالْمُقْتَسِدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ Mutlak mümin. اَلَّذ۪ي اَدَّ O zaman muktesid kimdir? Yani emirleri yeni getirmiş, haram olanları da terk etmiş. Ona nasıl bir ifade kullanıyor? اَلْمُؤْمِنُ Mutlak. Yani mutlak manada mümin emellerine getirmiş, nehirleri terk etmiş, bu mananın nefsine zulmetmemiş ama fazlasını da gitmemiş. O sabiqu bil hayratu vel muhsinu allazi abada llaha kaenneh yarah. o da netmiştir. Ne o Allah'ı görürcesine i̇badet. ibadet etmiş. Yani daha fazlasını yapmış. Allah azze ve celle ile özel bir ilişkisi, bir iletişimi olmuş ve amelde ibadette öne geçmiş. 3 sınıf o zaman burada şimdi ne ediyor İmam-ı Rahimullah? Yani bir Müslümanın dini seviyelerini tarif ediyor. Bir seviye var demek ki o zaman. Yani o Müslümandır. İslam vasfına haiz oluyor. İslam ismini hak ediyor. Lakin mu'min ismini hak etmiyor. Yani Müslümandır. Lakin vacip olan imanı zedelediği için diyor mu'min olma zorunda değildir. Müslümandır lakin mu'min değildir. Niçin? Çünkü vacip olan imanı zedelemiştir. Yani kendi nefsine zulmetmiştir. Ha onun üstündeki tabaka kimler? İşte onlar muktesitler. Onlar yani vacip kısmı zedelememişler. Dolayısıyla vacip olan imanı yerine getirdikleri için mümin ismini almışlar. Bir de onun üzerinde bir tabaka var. Onlar nefislerine zulmetmeyenler, vacip imanı yerine yani, e, kayın kılmış olanlar, artı bir de fazlasını yapmış olanlar, onlar hatta ne? سَبِقُن بَلْخَيْرَاتِ onlar daha da yani üstünler. Bu hadiste geçen seviyede o zaman ne mertebelerde? Müslüman yani İslam seviyesini kaym kılmış, yani gerçekleştirmiş. Onun üzerine iman seviyesini gerçekleştirmiş olanlar, yani vacip olan iman kısmını gerçekleştirmiş. Bir de onun üzerine Allah'ı görücesini ibadet eden muhsinler, ihsan seviyesi. Ki ehl-i sünnetin Taksima yani imanı tarif ederken böyle tarif ederler bu kısımlar içerisinde. Bir İslam yani dinin aslı derler, imanın aslı. Sonra onun üzerine bina eden imanın vacibi, onun üzerine bina eden imanın mustahabı. O zaman imanın aslı nedir? Yani imanı var eden, imanın var olmasını sağlayan şeyler. Onlar var olduğu zaman imanda var. Onun üzerine bina eden ne? Vacipler. Vacipler. Vacipler eğer terk edildiği takdirde ne eder? Vacip iman zedelenir ya yani nefsine zulmetmiş olur. Ama onun altındaki asla zarar verir mi? Asla zarar vermez. Asıl yine bakidir. Asıl bakidir. Dolayısıyla Müslümandır. Lakin vacip olan imanı zedelediği için vacip iman bünyesi bozulmuştur. Yani iman mutlak manada işte oraya el mutlak. Yani mutlak manada iman düşmüş oluyor. Dolayısıyla mu'min değildir. Lakin Müslümandır. Çünkü asıl baki. Onun üzerine binada nedir? Mustahap iman o da nedir? İmanın yani derinlikleri, imanın artık incelikleri, o kemali. imanı yani tam tamamlayan mustahap kısmı. Mecmul fetavasına şöyle de İmam İbni Teymi Rahimullah. Ve murakkabun yani huve <"Hüva> el iman. Ve huve murakkabun. İman murakkabdir. Neden? Min asrı. Yani birincisi imanda ne var? Demek ki bir bir mertebesi yani asli mertebesi. Ben aslin la yetimmu biduni. Eru olmazsa imanda olmaz. Aslı var. O olmazsa imanda olmaz. ben aslin la yetimmu biduni. Bu min vacib, ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه Sonra bir kısmı vardır. Yani o da nedir? Min vacibin yani vacip kısmıdır bir بِفَوَوَاتِهِ Yani o yer düştüğü yok olduğu zaman ne? Noksan olur nasıl? Noksanlık var olur imanda. يَسْتَحَقُوا sahibi الْاقُوبَ Bundan ötürü ne eder? imanın sahibi cezayı, cezayı, cezayı hak edersiniz. eder. Cezayı hak eder. Niçin cezayı hak ediyor? Çünkü kendisine emredilmiş olan şeyleri terk etti. Veyahut da nehyedilmiş olan şeyleri yaptı, işledi. Dolayısıyla cezayı hak ediyor. Yani bunlar o zaman ne? Bunlar o... O emir ve nehirler ki bunlar dinin asıl kısmından değil. Yani dinin aslı kısmından değil. İşte dinin aslı nedir? Yani neler içine oraya giriyor? Onu inşallah öğreneceğiz. Ama mesela yani bildiğiniz misal içki içmek. İçki içmek mesela ne dilmiştir? Haram kılınmıştır. Haram kılınmıştır. Nehyedilmiştir. Haramdır. Evet. Eğer şimdi bir kişi içki içtiği zaman ne etmiştir? O nehiye i̇şlemiştir. İşlemiştir. işlemiştir. Dolayısıyla vacip olan bir şeyi terk etmiştir. İmanın vacip kısmına giren bir ameli işlemiştir. Dolayısıyla vacip olan imanı zedelemiştir. Lakin asla girmiyor içkiyi terk etmek. Asıldan değil. Dolayısıyla aslı bozmaz. Aslı bozmaz ama vacip olanı bozar. Dolayısıyla ne? cezayı hak eder. Ama cezaya tabi tutulacak mı, tutulmayacak mı o Allah'ın azze ve Biliyorsun. meşiyetine kalmış. Allah azze ve Celle affeder veyahut da sal başka salih amelleri ona kefaret kabul eder vesaire. ama yani dolayısıyla diyor ki يَسْتَحَقُوا صَاحِبُ الْاقُوبَ Onu istihkak eder. Lakin o gerçekten yani ahirette cezalandırılacak mı? Cezayı görmeyecek mi? Allah'ın azze ve bileceği bir şeydir. Sonra üçüncü mertebedir mustahab bin. Bir de üçüncü mertebede mustahab iman yefut bifawatihi ulu derece. Eğer o düştü zaman o yok olduğu zaman nedir? O zaman imanın o yüksekliği, ha, yüksekliği, yani yüce yüceliği düşer. Yani imanın incelikleri, dakik yönleri onlar zedelenir. Ha yani imanı tam kılan, sabit kılan, yani istikrarlı kılan o yönler kaybolmuş olur. O zaman o imana belki sen bir şüphe arz ettiğin zaman o iman şüpheye düşecek. Çünkü İmanın yani inceliklerine yani o sırlarına vakıf değil. O zaman o ne? Mustahap kısmı. O zaman burada şimdi İmam-ı imanı nasıl tarif ediyor? Bir, demek ki imanın aslı var. İmanın vacip kısmı var. Bir de imanın mustahap kısmı var. Ve bu bütün diğer bidat fırkaların, ehli i Sünnet'ten ayrıldığı en mühim meselelerden birisi. Çünkü diğer fırkalarda imanın bu taksimatı yoktur. İster bu İfrat yönü olsun, ister tefrit yönü olsun, iki tarafta da iman bir cisim, tek bir bünyede kabul edilir. İman ya vardır ya yoktur. Ama imanın esasını oluşturup var olduğu zaman iman yani esası var, lakin bütünü yok. Sonra vacip kısmını, sonra Mustafak kısmını yani böyle üçlü bir bir, bir bina olarak bu yani ehli sünnetin böyle gördüğü gibi diğer fırkalar görmüyor. Yani iman tek bir bünyedir, tek bir binadır. Var ya vardır ya yoktur. Ha şimdi bu İmam İbni Teymi Rahimullah'ın sözünü İmam İbni Recep Rahimullah biraz daha net ifade ediyor. Cemil Uluvul Hikam'da 4. cilt 30-31. sayfada diyor ki ثُمَّ min hisal مِنْ خِسَارِ bi بِغَيْرِ النِّزَا Yani şehadeteyn, eşhedü en lâ ilahe ilahe, işte Muhammedun nedir? İslam'dandır tartışmasız diyor. İslam'dandır tartışmasız. İslam yani kıble ehli arasında. Yani eğer bir kişi şehadeti getirmesi o zaman Müslüman değildir. Bunda yani kıble ehli arasında fark yoktur. Yani ihtilaf yoktur. Ve leysel şimdi bunu derken kıble ehli böyle dediği zaman yani şehadet İslam'ın şartında şartlarından yani kim şahadet getirmesi Müslüman değildir derken diyor leysel muradul ityana bi lahdihi ma dun Elbette burada bunu derken sadece bunu telaffuz etmeyi mi kastediyor İslam fırkaları? Yok. Aynı zamanda <gülüyor> tasdikle beraber. Yani tasdikle beraber. Ama tasdik nedir? Tasdik nedir? Kalbin, kalbin. Yani kalbin sözüdür. Kalbin sözü Tasdik kalbin sözüdür. Yani batını bir şeydir. Zahiri değildir. Burada aslen hangi tartışması hakkında bunu getiriyor? Yani İslam ve iman. İslam dediğin zaman nedir? Yani insanın zahiri dinini temsil eder. İman da ne der? İnsanın batını dinini temsil eder. Şimdi buradan bunu getirmesinin sebebini diyor ki yani şahadeti telaffuz etmek bütün kıble ehlinde ittifaken İslam'ın var olması için şarttır. Lakin şimdi İslam'ını oluşturuyor bak şahadeti telaffuz etmek. O zaman Aslen o zaman ne ama bunu kimse kastet demiyor, fırkalar demiyorlar ki sadece telaffuz insanın İslamını var eder. Onu neyle beraber şart getiriyorlar? Tastik. Tasdikle beraber. Yani tasdik nedir? Batini nedir? kalbidir dir. O zaman o aslen iman kavramına giriyor ama İslam'a sokuyorlar. Yani onu yani burada kastetiyor. Bizim konumuz bu değil ama böyle giriş yapıyor. Fakülme ne tasdikle biri me? Daha onun O zaman ne? Bu şekilde bildik ki demek ki tasdikten. De İslama dahildir. İslam'a dahildir. Kat fesara'l İslam'ı mezkur fi kavli taala inne'd din inde'llahi'l İslam bi't tevhidi ve tasdik kıta'fe min's selef. Seleften kimileri bu ayette İslam'ı tarif ederken tevhid ve tasdik olarak tarif etmişlerdir. O zaman tevhid de nedir? Tevhid etmek İslam'dan kalbin sözüdür. Tasdik de kalbin. kalbin sözüdür. Yani iman olarak tarif eden bu, tarif edilenler. Bunları da İslam'la, tariyen yani İslam olarak tarif etmişler. Demek ki o zaman yani bunlar da ha Bu Ehl-i Sünnet bu meseleye nasıl bakıyor? Bu iman ve İslam, iman batini dindir, İslam zahiri dindir. Meşhur kaide nedir? اِذَ <gülüyor> اِشْتَمَعًا اِفْتَرَقَ O zaman iman ve İslam bir arada zikredildiği zaman her biri kendisine maksus bir manası vardır. Ve iman batın ve İslam'da zahir ile yani mana verilir ama tek tek geldikleri zaman o zaman her biri diğer içinde diğer içinde yani diğer diğerinde manasını kapsar. Evet diyor ki patfaser-ül İslam el-mezkur <gülüyor> fi kavli taala inna dinen inde Allah el-islam bi't-tevhid ve tasdik kıta'fetü منهم Muhammed ibn şimdi bizim bahsimiz burada başlıyor. Ve ammâ izâ nufiya el Birinden iman iman nefyedilmiş. Bu isbatı له <الْإِسْلَامِ> İslam. İslam'da ispat edilmiş. Nefy yani nefy edilen ne iman. İspat edilen ne İslam. Kel-i Arabi'nin haber Allah Mesela Allah subhanahu ve Teâlâ haber verdiği Arabiler, Bedeviler gibi. Ne diyor? Kaletil Arabu amanna. Arabiler diyorlar ki iman ettik. Allah Azze ve Celle diyor ki, kul deki yani Resulullah'ın deki kul lem tu'minu. Siz iman etmiş değilsiniz. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا أسلمن. Lakin Müslüman olduk. İslam ettik deyin yani. وَلَمَّا يَدْخُلِ iman فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman henüz 20. girmemiştir. Şimdi Allah Hazretleri ne diyor? Bedevilerin imanını nef ediyor Diyor ki siz mümin değilsiniz. Lakin deyin ki biz Müslümanız. İmanı nef ediyor İslamı ispat ediyor. Hatta devamında da Zira sizin kalbinize henüz iman girmiş değildir. Ha şimdi burada nef yedilen nedir, ispat edilen nedir? Diyor ki fe'inhu yantafi rusuhu'l iman fi'l kalp. Böyle yani iman nef yedildiği ve İslam ispat edildiği zaman fe'inhu yantafi rusuhu'l iman. Rusuhu'l iman fi rusuhu'l yani <Sessizlik> rusuh, yani o derin o imanın yani derinlikleri, incelikleri İmanın tamı, imanın mustakir, o mutemekkin hali, rusuh, rusuhul iman. O yani o imanın artık yani şey tabirle, bu kısımlar içerisinde tabirle, mustahap yönleri. Artık yani sen ona iman artık o kadar yakin, yakinen sabit olmuş ki, o kadar karar kılmış ki, artık dağ gibi olmuş. Yani sen ona herhangi bir şüphe arz ettiğin zaman asla şüphe duymaz. İmanın inceliklerine yani Allah Azze ve Celle marifetullah'ta artık güçlenmiş. Derin bilgi sahibi olmuş. Bu iman nefyedilmiştir edilmiştir diyor. Burada nefyedilen kullem قُلَّمْ تُؤْمِنُوا Siz iman etmiş değilsiniz. Yani burada iman edilmiş olan o iman, yani tam iman, kamil iman. Kamil iman nefh edilmiştir yani nefh edilir. فَاَنُوْ يَنْتَف۪ي رُسُخُ iman فِي الْقَالْبِ وَتَثْبُتُ لَهُمُ الْمُشَارَكَةُ فِي عَمَالِ الْإِسْلَمِ الظَاهِرًا Lakin o zahir İslam amellerindeki, amellerinde iştirak etmeleri, o zahir İslam amellerini işlemeleri yani, o onlar için hangi İslam'ı ispat ediyor? Yani el-İslam'ı, مَا Bir iman var orada. İslam'ı çünkü sabit. O zaman nasıl bir İslam sabit? O İslam'da bir tür iman var. Nasıl, o imanın türü nedir? يُصَحْهُ لَهُمُ الامل. Onlar için ameli sahih kalıyor. Yani o iman, o zahiren İslam amellerini işliyorlar çünkü bu Bedeviler. Ama aynı zamanda o, o zahiren İslam amellerini işlemeleri onlara hangi ismi veriyor? Müslüman. Müslüman ismini veriyor. Çünkü ikisi ayrı geldiği zaman ne dedik İslam ne der? İnsanın zahir dinli temsil eder. Yani şimdi onlar namaz kılıyorlar. İşte oruç tutuyorlar vesaire yani zahiren İslam'a nispetleri var. Dolayısıyla o diyor ki ne diyor onlar için İslamı yani ispat ediyor. Hangi İslam'ı ispat ediyor? Tesbutu lehum musharakatu fi a'malil İslamiz zahira ma anwi yani orada bir tür iman var Arabilerde. O tür iman hangi iman? Yu amel. Onlar için ameli sahih kılar. اِذْ لَوْ لَا هَذَا الْقَدْرِ Eğer bu miktar olmamış olsaydı, imanın bu miktarı olmamış olsaydı, o zaman ne? اِذْ لَوْ لَا هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْاِمَانِ İmandan لَمْ يَكُونُوا مسلمiydi. Müslüman olmazlardı. O zaman Müslüman olmazlardı. Bunu, o zaman burada şuna da bir itiraz var. Mesela insan şöyle denilebilirdi. ya da şöyle bir itiraz getirebilir. Birisi diyebilir ki, yani burada maksud olan ayetten lem تُؤْمِنُوا yani iman etmediniz. وَلَكِنْ قُولُ اَسْلَمْنَا Yani ne? İman nefiy ediliyor, İslam ispat ediliyor. Ne manada? Yani kalpte iman yoktur. Ama zahiren İslam vardır. Bu kimdir? Münafık. Yani burada Allah Hazretleri o zaman burada maksut nedir? Yani o bediviler münafıktı. Hatta ayetin devamında nasıl? وَلَمَّا يَدْخُلْ اِمَانُ فِي قُلُوبِهِكُمْ yani o zaman kalplerinize iman. Kimmiş? Henüz girmemiş. Demek ki o zaman ne? Yani zahiren İslam var ama batinen iman yok yani münafık manasında. Hı hı. Ama şimdi bu manayı reddeden eden nedir? İstansız ayetin şey. ayetin devamı. Çünkü ayetin devamında En tutu Allah ve Resulü la yalidkum min amalinikum şey'en. O zaman la yalidkum min amalinikum şey'en ne demek? Yani sizin amellerinizden bir şey, bir şey zayi etmez. Zayi etmez. Yani eksiltmez. Demek ki bu amellerine En tutu Allah ve Resulü Allah ve Resulü itaat ederseniz o zaman sizin amelleriniz Allah katında kabul Makbuldür. E kâfir'in amelleri Allah katında makbul müdür? Hayır. Değil. Yani münafık kıldığı namaz makbul müdür? Değildir. O zaman demek ki demek ki burada Allah'ın azze ve celle kullem siz iman etmediniz dediği o Arabiler bunlar kâfir değildir. Bunlar kâfir değil. Bunlar Müslüman. Bunlar mümin yani. Ama iman nefyedildi. O zaman burada hangi iman nefyediliyor işte imam öğretecek dediği gibi? Kamil iman evet. ve vacip iman. Mustahap iman ve vacip iman nef yediliyor. Çünkü onlarda kusurlar var. Lakin asıl imanı Allah Azze ve Celle ispat ediyor. <gülüyor> asıl imanı ispat ediyor. <gülüyor> yani o imanın onlara nef yedilmesi niçin? <gülüyor> Bu bir. Çünkü ne? onlar imanın hakikatlerini yani o inceliklerini ha, o mustahap kısmını onu edinememişler. Onun farkına değiller. Onu onu onlarda yok cahidivilerde. Ve naksi ba'di vacibeti ve aynı zamanda ne bazı da vacipleri. O zaman birincisi yani o imanın inceliklerinde, o imanı tam kılan, işte onu istikrarlı kılan o imanın hakikatlerinde vakıf değiller. Bundan ötürü iman kendilerine nefi edildi. Artı iki, bir de vaciplerdeki noksanlarla Vaciplerdeki noksanlardan. bu مَبْنِيٌ عَلَى اَنَّ التَّسْتِيقَ الْقَائِمَ بِالْقُلُوبِ مُتَفَادِلٌ Çünkü ne? Tasdik, kalplerdeki tasdik nedir? Mutefadil yani değişkendir, derece derecedir. Her tasdik, yani tasdik insanlardaki tasdik o zaman farklı farklı. Yani birinin ile ikinci şahsın tasdiki arasında fark var. Derece farkı var yani. Birinin tasdiki daha zayıf, diğerinin tasdiki daha güçlü buna bina ediyor diyor. Wa hadha mabniyun ala anna tasdiq al-qa'ima bil qulub mutafadil wa olan budur. Wa huwa asahru rivayatin an Ahmed min an Imam Ahmed. Fe inna imane siddiqin alladhina Çünkü şimdi sıddıkların imanı. Sıddıkların imanı demek? Yani onlara gaybi olan yani gizli olan ha manası burada. Yani gizli, herkese açık olmayan herkese açık olmayan insanların ekserine gizli kalmış olan hakikatler. Bunlar diyor bu sıddıklara nedir? Yetecelle onlar için apaçık olurlar. Celî halledilir. Hatta nasıl yasîran kenne ke şehâde onlar bunları adeta müşahade ederler. Adeta gözle görürcesini onlar için netlik kazanır. Bu gizli olan halde. Ama şimdi bu gizlilik nasıl bak tarih yani bunu açıklıyor. Bi haythu öyle ki yakbal, iman ile ne? O gizli olan şeyler hakkında onlarda bir şüphe vahaslı olmaz. Şüphe haslı olmaz. Yani o kadar netlik kazanmıştır ki onların tasdikinde. O tasdike sen bir şüphe arz ettiğin zaman o şüphe onları etkilemez. Çünkü onlar için o haller adeta gözle görür gibi netlik kazanmıştır. Dolayısıyla elbette sen hangi şüpheyi arz edersen et, o şüphe onu etkilemez ve bir râib, bir tereddüt meydana gelmez. Bi haythu la yaqbulu't teşkike ve'l-irtiyabe. Laysa ke imanın böyle bir sıddıkin yani imanı, leysa ki imanı gayrihim memen lem yebluğa hadi'd derece bu derece ulaşmamış olan birisinin tasdiki gibi değil elbette. Aralarında fark var. Haythu veya haythu lev şekk ile دخل الشك. Eğer şayet ona şüphe arz etsen, ona bir şey bu konu bir konuda yani bu herkese herkese görünmeyen meselelerde ona bir şüphe arz etsen le دخل له شك. Özmanlı ona ne? şüphe girer ha. Yani şüphelenir. Şüpheye düşer. النبي جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهِ وَمَرْتَبَةَ الْإِحْسَانِ اَنْ يَعْبُدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ كَاَنَّهُ يَرَاهُ İşte onun için ihsan mertebesi de nedir? Kulun Allah'ı görürcesin ibadet etmesidir. Şimdi kul bu mertebede ihsanız yani bir muhsin birisi. Allah'ı görüyor mu? Hayır Allah'ı görüyor mu? Lakin Allah'ı görüyormuş gibi. Bak şimdi aslen bu ne? Bu gizlidir. Yani Allah'ı Allahı görmek elbette gayiptir. Hiçbir kul Allah'ı dünyada دي. göremez lakin onun tasdiki o kadar güçlü ki o ona ibadet ederken sanki görüyormuş gibi ibadet ediyor yani dünya gözüyle görmüyor lakin kalp gözüyle görüyor Allah azze ve celle kalp gözüyle görüyor yani o görmenin mertebesi farklı o görmenin keyfiyeti de farklı yani onun onun vasfı farklıdır yani o dünya gözüyle görüyormuş gibi değildir onun görme hali farklıdır onu o görme halini sağlayan nedir onun güçlü tasdik ki. Bu tasdik yani onunla Allah Azze ve Celle arasındaki perde kalkmıştır. Perde kalkmıştır. Evet ve sellem bu elbette hepsinde hasıl olmuyor böyle bir hal ha? O zaman eğer bu mu'minun hepsinde böyle bir hal hasıl olmuyorsa o zaman bu neyi delalet ediyor? Demek ki müminler arasında tasdik Farklıdır. Farklıdır. Derece derece mutafadırdır yani. Derece derecedir. Hepsi tasdiktir. Şimdi 3 derece tabii yani 3 mertebede tasdik halleri yani. Tasdikin Farklı halleri. Şey. Yani insan yani Müslüman asli aslı imanın var olması için tasdik şarttır. Değil mi? Hı. Tasdik. O da tasdiktir. Vacip olan imanı o bütün emirleri, itaatleri, itaat etmeyi sağlayan o da tasdiktir, o yine bir üst derecedir. Bir de sen yani o emir ve nehilen üzerine nafileyi artırman yani her halinde, her halinde Allah'a yakınlığı yani nafile ne demek nafile? sen yani o emirler emredilmiş ve neh nehiledilmiş olan şeyler dışında da Allah'a yakınlığı aramandır. Mesela namaz kılman, beş vakit namaz kılmayı Allah Azze ve Celle emretmiştir. O o emille Allah Azze ve Celle yani sana ne emrediyor? Bu haller ile sen bana yakın olmaya çalış. Ya, emrediyor sana. Eğer bunu terk etsen o zaman Allah azze ve celle bu amel ile, ibadet ile kazandığın yakınlığı da kaybedeceksin. O vacip olan. Ama artı eğer sen daha da çok Allah'a yakınlığı arıyorsan o zaman namazını artıracaksın. Değil mi? O beş vakit üzerine da namaz kılacaksın. ...yestahilûne min dimel kuffarı kafirlerin ka la eğer senin bu davetini kabul etmezlerse bil namaz kılarak geçiriyor yani orada tadı yani oradaki o tadı başka ibadetleri de alamadığı için bulamadığı için kimisi zikri çoğaltıyor kimisi Kur'an tilavetini çoğaltıyor yani o ibadetler seni o, o ibadetleri artırman seni Allah azze ve celle yakınlaştırıyor Dolayısıyla ama hepsi neye dayanıyor? Hepsi tasdike bina ediyor. Hepsi tasdike bina ediyor. Ama herkesin tasdiki işte o, o seviyesine göre farklı oluyor elbette. O minhuna qale b'aduhum işte buradan diyor. Bazıları şöyle demişlerdir: Ma sabakum Abu Bakrın bikaflati sawmin walla sala. Abu size yani çok oruç tutmakla çok namaz kılmakla önünüze geç sizi geçmemiştir ha. Yani o sizden daha çok namaz kılan, sizden daha çok oruç tutan değildir yavta o namazı ve oruçtaki çokluğu onu o sıddık mertebesine sizin sizden üstün kılmamıştı nedir velakin bir şeyin vakarafi fi yani onun sadrına göğsünde kesinlik kazanmış olan bir şey işte o kesinlik kazanmış olan şey nedir? tasdik o tasdiki. o o onu üstün kılmıştır Resulü İbn Ömer radıhallahümeh hal kanetü sahabiyet hakun sahabe güler miydi gale naam vel imanü fi onlar da gülerdi, onlar da eğlenirdi yani. Sahabe de eğlenirdi, şakalaşırdı. Lakin kalplerindeki iman dağ gibiydi. Yani etkilenmezdi o hallerde. Çünkü o haller nedir? Yani eğlence halleri, şaka halleri nedir? Yani insanın gaflet halleri, gaflete düşeceği haller. Ama onlarda tasdik o kadar güçlüydü ki o haller onları gaflete düşürmezdi. Gaflete düşürmezdi. Yani ibadetten alıkoymazdı. Allah'ı zikretmekten alıkoymazdı. Allah'ın nehyettiği hallere girmekten alıkoymazdı. Bak bugün Müslümanlar o şakalaşırken karşı tarafın kalbini acı ediyorlar. Veyahut da hatta bazı haram olan sözleri konuşuyorlar. Ş yalan konuşuyorlar. Şakadır diye yani. Bugün yani şaka tabiri takriben nedir? Eşittir. Yani şaka yapmak yalan söylemek. Yani var olmayan bir şeyi sen varmış gibi söylüyorsun. Ya da yapmışsın gibi anlatıyorsun. Halbuki bu yalan yani dine. Ha şimdi sahabe de şakalaşırdı ama asla şakaları yalana dönmezdi. Veyahut Resul Aleyhissalatu da şaka yapardı. Lakin şakası asla yalan olmazdı. Veyahut Allah'ın yani haram kıldığı bir şeylere girmezlerdi. Dinden yani gaflete düşme düşmezlerdi. Daha önemli olan şeyleri terk etmezlerdi. Onu onlara yani bunu kazandıran neydi? Onların kalplerindeki tasdik. Ha güçlü tasdik. Ha bunu burada niye getiriyor? Yani demek ki tasdik insanın insana değişkendir. Ha diyor ki: "Fe ayne hadha memmen el iman fi qalbihi yazinu darratan aw sha'ira." Yani bu kalbinde iman zerre kadar olanlar yani bu bu yani sahabenin bu imanı neresindedir? Elbette fark var. Kelledine yani bu zerre kadar olan kimlerdir? Kelledine yakhrucune min ehli tevhid minen nar. Ateşten yani ateşte ebedi kalmayacak çünkü tevhid ehlidir lakin azabı var yani cehennemde yani şimdi bunlar aynı mı hiç azapsız cennete girecek olan ile azap görer yani azabı hak etmiş azap edilecek O nasıl tevhid ehli olduğu için ama ceh cehennemden çıkacak aynı değil elbette bunlar o da tasdik ehli bu da tasdik ehli ama onun tasdiki farklı bunun tasdiki farklı Onu niye yani niye yine, yine cenneti hak kazanıyor çünkü işte imanın o aslı var İmanın aslı var. Onu Müslüman yapan o dinin aslı var. Lakin onun üzerine bina eden vacip olan kısmı zedelemiş. Mustab olan kısmı tabi ona tabi zedelemiş. Yani o onda kaim değil dolayısıyla azabı hak etmiş lakin dinin aslı var olduğu için de cenneti Allah azze ve celle merhametiyle hak kazanmıştır. Kehlerinden yahrucu min ehli tevidi min min nar. <gülüyor> Fehâula yesah an yuqal لم يدخل الايمان في قلوبهم لضعفه عندهم. Bunlar elbette imanları yani kalplerine girmemiştir çünkü zayıftır demek diyor. Cayiz olur, doğru olur. Bu anlaşıldı değil mi? Yani bu mertebeler. Ve hadi mesail şimdi diyor ki bu bi fayda zikreti. Bu haddi mesail yani mesailu'l İslam ve'l iman ve'l küfr ve'n nifak. Mesailu azimatun jiddan. Bunlar çok Büyük muhim ha meseleler. Hangi meseleleri kastediyor burada? yani Esme ve ahkam babını. Dindeki esme ve ahkam babı. Yani sen İslam ismini veriyorsun, iman ismini veriyorsun, küfür ismini veriyorsun, muşrik ismini veriyorsun, nifak ismini veriyorsun. bunlar hepsi nedir? Dini isimler. Ve bu dini isimlerine hüküm taalluk eder. Yani sen bir şahsa, aynı şahsa Müslüman ismini verdiğin zaman dinde bazı hükümler var olurun hakkında. Aynı şahsa küfür ismini verdiğiniz, yani kafir dediğiniz zaman o zaman ona farklı, yani zıt olan hükümler teretip edecek. Müslümanın canı malı sana haram olacak, kafirin canı malı sana helal olacak. Yani muvalaat, mesele vs. yani her meselenin, dinin her alanında hükümler farklı olacak. Verdiğin isime göre, dolayısıyla elbette bu çok muhim bir mesele. Daha sonraki derslerde buna gireceğiz. Bu şimdi bizim vaktimiz değil. Fennallahu allak bi hadi alasmai as'adatu ve şakavatu ve istihkaq Bu isimlerde hem dünya saadeti ve şakaveti var hem de ahiret. Dünya ve ahirette hüküm çünkü bu isimleri tertip eder. Şimdi vel ihtilafu fi Bu isimlerin musemmasındaki ihtilaf. Çünkü bütün fırkalar aynı isimleri kullanıyor. Bak bugün bütün fırkalar bütün İslam fırkaları iman, İslam, küfür, nifak şirk değil mi? Hepsi aynı. Bu isimler hep her fırka kullanıyor. Lakin ihtilaf ettikleri neresi? O ismin müsemması, hakikati içeriği. Orada ihtilafa düşüyorlar. Ve'l ihtilafü fi müsemmaatiha evvelu ihtilafin vaka fi hadi'l Bu ümmette ilk düşen var olan ihtilaf budur. Nasıl? Ve huve hilaful havaric li's sahabe. Hariciler ne etmişler? Sahabeye muhalefet etmişlerdir. Yani bu ilk ümmette ilk vaki vak, vak, olan ihtilaf burada. Nasıl? Haythu akhraju usat el muvahidine min el islam bil Onlar ne ettiler? Bak usat el Usat kim yani? Asiler. Nasıl asi oldular? Yani isyanların nerede? Ayva emrileri yani emrilerde ve nehirlerde yani vaciplerde vacipler yani getirmedikleri için asi oldular ama ne? Muvahidin demek ki ne? Şiki yani şirke girmemişler yani Allah'a hazırıyor orta koşmamışlar yani dinin aslı baki Lakin vacip olanları terk etmişlerdir bu bozmuşlardı Dolayısıyla usat olmuşlar Dolayısıyla diyor Usatın muvahedin Miner ama şimdi hal hari bu yani sahır adı Anu zaman bu usatın muahhediin denilenleri bunları İslam'dan İnşallah. ihraç etmemişlerdir haricilerin burada ihtilafı nedir onlar ne etmişlerdir İslamdan bilkulleye tamamen çıkarmışlar yani onları kafir yapmışlardır. O vacipleri terk edenleri kafir yapmışlar. Halbuki onlar aslen İslam'da İslamı onlarda baki kalacak olan, aslın imanın aslı var. İslamın aslı baki. Wa adhaluhum fi daire el küfür Kafir dairesin soktular. Niçin bunu yaptılar? Çünkü işte imanda tebeizi kabul etmediler. İmanda tebeizi kabul etmediler. Yani onlar dediler ki iman tek bir bünye. Ya vardır ya yoktur. Tasdik etmişse bir insan, Allah'a teslim olmuşsa, o zaman Allah'a itaat etme mecburiyetinde. Eğer Allah'a itaat etmezse o zaman neyi bozmuştur? Temeli bozmuştur. Yani bütün itaati, bütün yani ister bu vacip, mertebesinde olsun hatta bazı fırkaları mustahap mertebesinde olsun bütün bu amelleri netlediler dinin aslına dahil ettiler. Dolayısıyla herhangi herhangi bir ameli terk ile netmiştir ne kişi dinin aslını bozmuştur ve dinin aslını bozma hasabıyla da küfre girmiştir. Çünkü dinin bütünü haricilere göre dinin aslından ibarettir. Tek bir mertebe. Herhangi bir yani amelde yani masiyet amelinde netmiş ne oluyor o zaman? Dinin aslını bozmuş oluyor. Kafir olmuş oldu. Ve ameluhum mu'ameletel kuffere tabi şimdi kafir olunca da kafir muamelesi yapacaklar. Dolayısıyla ne ettiler? Müslümanları canlarında, mallarında kastettiler bugünkü haricileri yaptığı gibi. Ve istahallu bi zelki dima'il muslimine ve mualahum. Thumme hadese ba'dum khilaful mu'tezile sonra da ne? Mu'tezile bidat vaki oldu. Ve kavluhum bil menzileti beynil menzileteyn. Onlar da Ne? Yani haricilerden etkilenerek ama biraz farklı bir ikinci bir bidat ortaya attılar. Dediler ki bilakis yani bunlar yani bu asiler hem ben Müslümanım diyorlar hem de Allah'a isyan ediyorlar yani amellerinde. Bunlar iki menzili arasındadır. Yani bunları ne mümin diyebiliriz ne de kafir diyebiliriz. Bunlar ikisi arasındalar. Dolayısıyla bunlar dünya ahkamında Müslümandırlar dediler. Dünya ahkamında biz buna İslam ahkamını uygularız. Lakin ahirette bunlar ebedi cehennemdedir. Mutezile böyle bir görüş ihtisas etti. Murciye, sonra hadese sonra murciye sonradan murciye yani bidatını ortaya attı. Onlar dediler ki bu kavlumu innel fasık mukminun kamilu iman. Ona dedi, ne dediler? Fasık kamil iman sahibi mümin'dir. Çünkü tasdiki var. Tasdiki var. İman da tasdiktir. İman dediği lafzan yani lugatta iman nedir? Tasdiktir. E göre de lafızda şer'i hakikat yoktur. Yani Murca'ya göre lafızın şer'i hakikati yoktur. Lugavi hakikati vardır ve örfü hakikati vardır. Dolayısıyla yani burada imanda nedir? Yani lugavi hakikati ne ifade ediyorsa odur. Dolayısıyla dediler ki iman tasdikten ibarettir. Ve şarinin yüklediği o ameli de imana sokma o yoktur. Bu iman değildir. O nedir? Yani imanın Ilavedir. imana ilave. Yani imanın üzerinde bir etkisi var elbette. Ne mana etkisi var? Yani imanın güçlenmesi, zayıflaması manasında. Ama imanı oluşturan, var eden, yok eden tasdiktir. Dolayısıyla onlar da Murciye'de dinin, yani bu imanın bütün mertebelerini tek mertebe haline getirdiler. Ve ne hangi mertebe? tasdikin varlığı ve yokluğu. Bir kişi de tasdik varsa o zaman iman vardır tasdik yok ise iman yoktur. O zaman ne murci'e de ne yaptı? Yani imandaki tebeizi kabul etmedi. Kabul etmedi. Ha anladın mı? yani haricilerle haricilerle murci o zaman aslen bidatta aynı. Aynı. Yani bu ifratla tefrit cihetleri işledikleri bidatta aslen aynıdır. Ha bidatın özünde aynılar. Sadece o bidatın tezahür etmesi farklıdır. Birisi yani o şiddette, o aşırılıkta tezahür ediyor. Diğeri de diğer aşırılıkta tezahür ediyor. Ama özünde, bizzatın özünde aynıdırlar. Sonunda ve kad sannafı kadim ve hadithen fîhâzi al-mesai tâsânîf-i muta'addîdâ. Ve min min fil-imâni, min amet-i selâf el imam Ahmet ve Ebu Ubeylin Qâsım bin Sallâm ve Bekır ibn-i ve Muhammed bin ve Min yani burada bu bid'atlar ortaya çıktı. Elbette buna ehli sünnet uleması sakit kalmadı. Elbette bu yani bu ortaya atılan bu bid'atları ret ettiler. Bu konuda yazdılar. Ama yani maalesef yani bidat bu bidat görüş ümmete hakim geldi. Ha, galip geldi. Musallat oldu yani bu bidat görüş. Bu bidat nazar ümmete musallat oldu. Dolayısıyla bu eşyadaki bu tebeiz bu artık yani ümmet umumen maturidiyata eşari olduğu için eşyadaki tebiz'i artık dikkate almıyor. Yani böyle bir tasavvur bilmiyor. Böyle bir tasavvur yani Kur'an'ın ve sünnetin. Şimdi bu tasavvur nereden geliyor? Mesela diyebilirsin peki hele bu tasavvur. Kim diyor ki yani eşyada tebiz'in var olduğunu? İşte onun için bak İmam Ebn-i Rahimullah. Bir ne? Cibril Hadisi bunu ifade ediyor. Çünkü orada Cibril Hadis'inde dini mertebeler ne? Üçtür. İslam, iman, İhsan ve her birinin her birinin vasfı diğerinin üzerine bina ediyor. Ve aynısında Allah Azze ve Celle Kur'an'da yine ümmeti yani kullarını üçe taksim ediyor. Her birinin vasfı da diğerinin yani bir üstün mertebe altındaki mertebeye bina ediyor. Yani hepsi bir bütün. Bir bütün. Lakin o bütün üç mertebede. Üç mertebede. Ha bu o ne o zaman? Bu Kur'an ve sünnetin sana öğrettiği bir tasavvur. Yani oradan almıştır yani sahabe o eşyadaki tebeizi Kur'an ve Sünnet'ten almıştır Kur'an ve Sünnet'in tasavvurundan öğrenmiştir yani ama daha sonra bu tasavvuru bozan ne olmuştur? Hindistan'dan ve Yunanistan'dan gelen felsefe mantık bu tasavvuru bozup artık eşyadaki tebeizi görmedikleri yani kabul etmedikleri için ona da artık bütün bu itikatta batıl bidat yani görüşler bina etmiştir ve biz de onu da birazdan anlatacağım. Tabii ki burada zikretti sadece İmam Recep Rahimullah'ın çok basit bazı şeyler ve farklılıkları var. Sonra son olarak da İbn Rışad sözü, olarak da yine anlattığımız şeyi anlattığımız şeyi anlattığımız şeyi anlattığımız şeyi anlattığımız şeyi değildir fanihi kad yakunu imanu zayıfa Çünkü imanı zayıf olabilir O zaman inaz imanı zayıf olduğu için ne şimdi iman ismini nefti nefiyetti imanın zayıflığından ne ötürü diyor iman yani mümin im ismi nefyedilebilir bu onu o zaman yani eğer tabi şimdi siyah içerisinde falan falan mesela kardeşimizdir ama işte mesela mümin değildir denildiği zaman o zaman burada ne kastı neyi anlarsın anlaman lazım İslam dairesinde. Yani şimdi bu adam onu tekfir etti mi? Hayır. Çünkü tekfir etmediğine işaret ne? Karine. Hangi karine var? Diyor. Kardeşimiz. Yani bu kardeşimiz mümin değildir. Dediği zaman buradan illa da tekfir etti manası çıkmaz. Bilakis aslen yani şeyin ibarinin zahirinden anlaşılan nedir? Müslüman olduğudur. فَلَا يَتَحَقَّقُ الْقُلُوبِ الْقَلْبُ بِهِ تَحَقُقًا تَامًا مَا عَمَلِ جَوَرِهِ بِعَمَلِ الْإِسْلَامِ Niçin çünkü yani niçin her Müslüman mümin olmaz? Çünkü imanı zayıftır diyor. Fe la yatahaqqakul kalbu bihi tahakkukan Tam ha? Yani iman tam manasıyla onun kalbinde ya yani da kalbi onu tam manasıyla gerçekleştirmemiştir. Yani bütün o incelikleriyle dolayısıyla iman zayıftır. Ma amali cevarihi ama bedenin amelleri var. Bir amel İslam. Feyekun muslimen. Osman ne mi? Mü mümin değil de Müslüman'dır diyor. Ve laysa bi mu'minin ve laysa bi mu'minin el imanettam. Tam iman sahibi mümin değil nedir? Keme kale kâle "Kâle'til a'râbu âmennâ, kul tu'minu, ve lâkin kulû eslemnâ." Ve lemma yadkhul iman fi kulûbikum ve lem yekûlû munâfikin bil kulliyeti alâ asahhil tefsirin ve hu kavl ibnu Abbas ve gayrihi. Yani burada münafık, nifak kimisi böyle açıklıyor bu sahih değildir Yani burada bunlar Müslümandır bu bedeviler. Lakin imanları zayıftır. Belka ene imanuhum daif. imanları zayıftır. Ve yudulla alay ayudulla alayhi kavlullah Teala ve ve resuluhu la yalidkum a'malikum shay'en yani la ينقصكم yani amellerin ecirlerinden bir şey eksiltmez. azaltmayacaktır. O zaman bu ne delildir? Demek ki amelleri Allah katında nah, makbuldur ala فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَعَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ مَا تُكْبَلُ بِهِ اَعْمَالُهُمْ Amellerinden, amellerinin kabulünü sağlayacak olan bir iman onlarda var. O imanda hangi iman? Asıl Asıl iman? Aslul iman. Aslul iman. O zaman şimdi burada Risalemize geri dönelim. Burada şimdi İmam Muhammed bin Abdü Vahak. Aslu dinil İslam ve qaidatü emran dediği zaman. Ve şimdi dinin aslını bahsediyor. Dinin aslını ne? Yani insanda İslam'ı var eden veya terki halinde onu kafir yapan. Şimdi burada el evvel -well dediği zaman. El emru be ibadetillahi vehtahu la Hangi bu, bu asl imana giren kısım? Ve tahridu aradayl ki dediği zaman. Hangi hangi kısma giriyor şimdi bu tahrid? yok. Dinin aslından iman yani imanın aslından olan tahrik. Çünkü bu teşvik, bu da mertebe mertebe. Yani bir bir teşvik var, bu imanın aslından olan bir teşvik. Teşvik var, vacip olan bir teşvik. Teşvik var, mustahap olan teşvik. Sen şimdi o zaman ne? Sen bir mümin olarak o senin imanın aslından olan teşviki getirmen lazım. yerunu getirmezsen o zaman senin aslı yani dinin aslı olmaz. Mesela, mesela mesela sen şimdi oturuyorsun. Bir tane kafir geldi. Sana dedi ki kardeş ya e, hatta dedi ki sen dedi ki Ahmet ben Müslüman mı olayım mı mı? Ne dersin? Sen de şimdi dedin ki ya sen belirsin. İster ol ister olmayan bir şey. Bu şimdi şimdi sen bu bu makamda senin üzerine. Yani senin imanın aslından olan nedir? Teşvik etmen. Eğer sen şimdi bu makamda eğer teşviki terk edersen dersen ki yani ya, sen bilirsin ister ol ister olma o zaman bu nereye döner? Bu senin imanın aslına döner. Ha, senin imanın aslına Sen kendi imanın aslını zedelmiş olursun. Çünkü böyle bir seçenek kimse yok ki. Ya ihtiyar, böyle bir ihtiyar hakkı yok. Ve şimdi o sana gelmiş sormuş, demiş ki ben Müslüman olayım mı olmayayım, elbette sen onu İslam'a teşvik etmen lazım. Eğer teşvik etmezsen o zaman iman aslı bozulur. Senin iman aslı bozulur. Ama bunun üst derecesi nedir? Yani teşvik vacip olan mesela sen davetçi olarak yani İslam'a çağırmak, asli kâfirleri İslam'a davet etmek. Bu nedir bu? Vacip. Vaciptir. Vaciptir. İşte bu bu teşvik yani insanları İslam'a davet etmek bu manada umumen yani insanları davet etmek bu nedir? Bu vacip yani fardu kifayedir. Eğer bunu birileri bunu yerine getirirse o zaman yani ümmet bu emiri yani yeni getirmiş olur. Bir de bunun üzerinde bir de mustahap bir teşvik vardır. O da nedir? Senin ferdi olarak ferdi olarak mesela bir yerde insanları yani güzelliğe çağırman. İşte mülkeleri terk etmeye çalışıyor. emr bu mağrur ne el-münker yapman ama ne yani mustahap mertebesinde. O zaman bak şimdi yani insan bir e, bu ibadete teşvik etmesi de mertebeler dahilinde, mertebeler dahilinde. O zaman burada kastettiği o tahridu ala yani imanın aslında olan tahrid. O al fihi yani imanın aslında olan muwalat. O tekfiru mentehaka o zaman ne yani imanın aslında olan tekfir. Mesela ne gibi? Mesela Yahudi tekfir etmek gibi Veyahut da Hristiyanı tekfir etmek gibi veyahutta Allah'ı terk Allah'ı bırakmış Budaya tap, tapan Veyahut da şuna buna tapan yani bu bunları tekfir etmen bunları Allah azizce tekfir etmiştir. Eğer sen bunu tekfir etmezsen o zaman dinin aslını zedelemiş, zedelemiş olursun. Bu kadarı yeter. İnşallah devamı gelecek ders. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve en la illa ente, naserte